1576 numaralı konu, Hazreti Peygamberin Harre denilen yere giderek bağışlanma, istiğfar, dilemeleri, Ali bin Rabia şöyle anlatıyor, Bir gün Hazret Ali beni terkisine bindirerek Harre, Medine yakınlarında taşlı bir arazi, denilen yere götürdü, oraya vardığımızda başını göğe kaldırarak, Rabbim, günahlarımı bağışla, çünkü günahları senden başka hiç kimse bağışlayamaz, dedi ve sonra da bana dönerek güldü, bunun üzerine, ey müminlerin emiri, Rabbinden bağışlanma diledin ve sonra da dönüp bana güldün, niçin böyle yaptın, dedim, şunları söyledi, bir gün Hazreti Peygamber benim seni getirdiğim gibi beni terkilerine alarak buraya getirdiler, Hazreti Peygamber burada, Rabbim, günahlarımı bağışla, çünkü günahları senden başka hiç kimse bağışlayamaz, buyurdular ve sonra da dönüp bana güldüler, Ey Allah'ın Resulü, Rabbinizden bağışlanma dilediniz ve arkasından da bana dönerek güldünüz, sebebi nedir, diye sorduğumda da şunları söylediler, Allah Teala kulunun, günahları kendisinden başka hiç kimsenin bağışlayamayacağını bilmesi hoşuna gittiği için gülmüştür, bu yüzden ben de güldüm.